Mutluluk zamanı. İnci Günayaz. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oyun sanatçılar Erkek Aytaç Çörük Aslan. Kadın Serpil Tamur. Genç kız Güzin Özyarcılar. Nesrin Hanife Uğurlu. Sefalarca okudum Oysa orta boy bir ilanın kırık dökük bir iki cümlesiydi yalnızca Mücevher halı ve eşya satış ilanı diye başlıyordu Sonra alt alta hesap numaraları Borçlunun adı rehinin cinsi Ve en sonunda da kıymeti Rastgele bakıyordum İşte orada yakaladım Alt alta satırlardan birinde rastladım Ama öncelikle rehinin cinsi sütununda Bir adet altın yüzük Parantez içinde de 14 ayar on buçuk gram diye yazılıydı. Yanında da kıymeti on bin lira. Alt satırda da bir adet altın bilezik cümlesi seziliyordu. Ama ben... ...bir adet altın yüzük diye geçirdim içimden. Bir adet yüzük... ...kim bilir kimin derken bakışlarım sola kaydı... ...ve borçlunun adı... ...Leyla Aksan... ...Leyla Aksan, Leyla Aksan... ...defalarca... ...defalarca okudum, okudum. Sonra... ...bir an hiçbir şey düşünemez oldum... ...ve şimşek çaktı... ...benim yüzüğümdü o... ...içinde benim adım kazılıydı... ...benim adım... ...Necat Birsan... ...bir de tarih... ...18 Ekim 1900... ...evet... ...benim yüzüm bir başkasının olamazdı... ...sonra çabucak okudum en alttaki satırları... ...yukarıda adı yazılı borçlular... ...sandağ olan borçlarını... ...vadelerinde ödeyemediklerinden ötürü... 3202 sayılı kanun hükümlerine göre Rehinelerin açık arttığını <gülüyor> Ve hemen koştum Koştum geldim yıllar oldu görüşmeyeli Bilemezdim Leyla Tabi bilemezdin Üstelik ben İstanbul'daydım sen İzmirlere gelmiştin Öyle gerekiyordu Herhalde Nesin nerede Arkadaşımda ders çalışıyorlar Şaşıracak beni görünce Herhalde Tabi yıllardır ilk defa Bir arada Aa, Hala ayaktasın otursana Nejan Rahatsız etmeyeyim mi Rahatsız neden Hem neden geldin öyleyse <gülüyor> Sahi teşekkür ederim Bilmiyordum bunca sıkıntıda olduğunu Yok o kadar sıkıntım yoktu ama Neyse Neyse özür dilerim yardımcı olmalıydım sana nesrenin de benim de Nafakamı veriyorsun yetmez mi gelirken düşündüm de tabii yetmez. Daha önce akıl etmeliydim. Bak bak o Gelirken düşündüm dedim ya. Yol doğuzun çok zamanlı oluyor insan. Evet. Tam 8 yıl olmuş. Evet. Tam 8 yıl biz ayrılalı. Evet o kadar oldu. Nesrin 8'inde idi. Şimdi 16 yaşında 16. Şekerim çok da güzelleşti son zamanlarda. Evet tıpkı sen. Ah, benim güzelliğim mi kaldı? Niye öyle diyorsun Neyse neyse ha, Sahi hiç akıl etmedim Çok şaşırdım da Kahve içersin değil mi Zahmetim. Zahmet olur mu ha, Hala az şekerli mi içiyorsun Unutmamışsın Bazı şeyler unutulmuyor Evet O kadar çok şey var ki unutulmayan Neyse e, İzin verirsen ben kahveni pişireyim ha, tabii 4 yıl oldu görmeyeli. Fazla değişmemiş. Biraz yıpranmış tabii gene de güzel sayılır. Güzel. Ne zor tanımlamak bir insanı böyle. Demek sevgiyle bakınca bazen de nasıl korkunç görünüyordu. Neyse, anlamı yok kötü günleri hatırlamanın. İyi insan da mı? Dalmışsın Ece ha, Evet daldım ya Yoksa bir şey mi var zihnini kurcalayan ee, Şey ee, Buyur kahveni Teşekkür ederim Ne diyorduk ee, Şeyden e, Zamandan söz ediyorduk Nasıl da çabuk geçiyor Ya öyle Ama sen değişmemiş Yok canım nezaketinden öyle diyorsun öyle. Kim bilir Belki de sana öyle gelmiştir Ama asıl değişmeyen sensin. Tıpkı ayrıldığımız günlerdeki gibi. Yok yok. Çok değiştim Leyla. Baksana eni konu göbeklendim. Üstelik. Sahe bir sigara yakabilir miyim? Başladın demek yeni Başladım ya hem de nasıl. Ya sen bıraktın mı yoksa? Ah, ne gezer? Tam tersini. Teşekkür ederim. Emekli olunca yeniden başlarım Diyordum ya. Evet hatırlıyorum. O kadar da bekleyemedim Hemen o ayrıldığımız günlerde Oh çok olmuş Evet Hava epey bulutlu Gene de bir sıkıntı var ama Bu mevsimde İzmir'in havası böyledir nesin çok gecikir mi? Yok yok gecikmez Fazla rahatsız etmek istemem de Ne münasebet 8 yıldır ilk kez geliyorsun evime Evet Hem burası nesrenin de Kızının da evi ...öyle değil mi? Evet haklısın. Teşekkür ederim. Çalışmıyorsun değil mi? Evet öyle. Emekli olunca... ...gerçi bir iki yerden... ...istemeli değiller ama... Işte ...arada bir şeyler yazıyorum gene... ...bir iki çeviri falan. Biliyorum. Nesrin bazen yeni elbiselerle dönerken... ...babam yeni bir kitap hazırlamıştı... ...onun parasıyla diyordu. <gülüyor> öyle. Daima birkaç kuruşum oluyor... ...bir kenarlarda... Bilseydim senin böyle... Düşünebilseydim daha doğrusu Lütfen Nejat bu konuya girme Sıkıntın vardı Evin genel bir tamiri gerekmişti Neyse Kendinden söz etsene Evlenmedin mi hala bunca yıl geçti <gülüyor> Niye ama Üstelik yarı yaşında bir kız almaktan söz ederdin hep Şakaydı o sözler Şaka günde 10 kez tekrarlanınca şaka olmaktan çıkar Olmadı işte Neden ki? Hiç Hiç mi girişimde bulunmadın? Ee, bulundum bulunmasına da E Sonra iş gelip seninle kıyaslamaya dayanıyordu Nasıl yani? Nasıl mı? Bilmem nasıl anlasam Müzik Tamam mı sevgilim her şey yolunda mı? Tamam tamam. aksiyan bir şey yok ya. Oh, arar mısın tonla? Anlamadım neymiş o? Kaç kere söyledim Nejat. Önemli değil yaşının benden büyük olması. Ama bu kıyafetin çıldırtıyor beni. Ne var ki kıyafetimde? Of daha ne olsun. 1900 modeli dergilerden çıkmış gibisin. Kaç kez söyledim. Genç koca değil ama genç görüntülü bir koca istiyorum ben. Modern, çağdaş günümüzün erkeği. Bir de sana bak. ...hala kurvaze ceket, takım elbise... ...kravat, kumaşının deseni bile... ...tanrım... ...nasıl yapacağım ben bununla... ...Leyla kravatıma bile karışacak olsa... ...kavga ederdik... ...susma susma cevap ver... ...kusura bakma yapamam, elimde değil... ...tepeden tırnağa değişmen lazım senin... ...tabii sevgilim sen istedikten sonra... ...lütfen lütfen... ...bu kaçıncı söz veriş... ...söz veriyorum... Söz ...hem sonra evlenelim diyorsun ama... ...söyledim sana... ...nikahtan sonra doğru dürüst bir kokteyl ister bizimkiler... İyi bir lokalde... ...iyi bir akşam yemeği... <gülüyor> ...kafalar bulutlanmadan... ...off... ...nerede Leyla nerede bu geldi kıyaslama... ...o hiçbir şey istememişti gariban... ...hiçbir şey diye tutturmamıştı... ...bir kuru yüzükle... ...hey dinlemiyor musun beni Nejat... ...sana söylüyorum... ...hep evlenmenin lafını ediyorsun ama o kadar... ...neğini gördüm bugüne kadar... Arkadaşlarımın nişanlıları, elmaslar, pırlantalar, spor arabalar, daha da. Daha... İşte böyle. Hep seninle kıyaslıyordum Leyla. Kıyaslamak zorunda kalmışsın. Üzüldüm senin için. Ama bir yandan da o "Olsun." dedin, değil mi? <gülüyor> ne yalan söyleyeyim, evet. Olur olmaz nasıl kavga ederdim benimle. Düşününce Değer miydi diyorum şimdi Ama Peki ya başka Nasıl başka Başka kimse olmadı mı evlenmeyi istediğin Lütfen karıştırma Zaten yeterince Hem Sahi vakitte hep gecikti Üstelik yalnızca benden söz ettik Olsun canım ne çıkar Yok yok ben gideyim Daha fazla rahatsız etmek istemem Nesrin'i görmeden mi Üstelik bence sakıncası da yok Bilmem ki E, niye geldin ki buraya Nejat? Daha onu bile söylemedin. Söylemedim. E, söyledin söyledim ya gazetedeki ilanı görünce sıkıntıda olduğunu. Evet onu söyledin ama. E, şey Herhalde sıkıntıdasındır. Ne de olsa kızımın annesisin değil mi ya? Bir miktar param var da. Yo yo sağ ol. Eksik olmam ağlamam. E, borç olarak. ya yo, yo zaten gereği yok artık. Bir ara apartmanın tamiri için gerekmişti. O yüzden para bulmam... Ama halloldu sayılır Rica ederim Leyla herhalde gerekiyor Gerçekten dedim ya o ara sıkışmıştım Rehine verilecek tek şey de Alyansımla evlendiğimiz zaman Annenin verdiği bilezikti Başka bir şeyim yoktu ne yapayım Üzüldüm doğrusu Akıl edemedim e, Bilemezdim Ayrılacağımız sıra hep işe girmekten söz ediyordun Ayrılınca eski işime dönerim diyordun Üstelik evinde var Kira da vermiyorsun diye Evet ama kazın ayağı öyle değilmiş Gencecik insanlar boşta geziyor Almadılar Atlattılar kibarca O zaman kala kala bir teksenin verdiği nafakaya kaldık Anlıyorum Anlayamazsın Anlayamazsın ne kadar güç geliyordu Hele önceleri ne kadar gücüme gidiyordu Ama çaresiz Söz etmeyelim bunlardan Nesil de bana bir şey söylemiyordu Ne zaman sorsam iyi diyordu yalnızca İster miydim acındırmasını Ben tembih ediyordum tabi Hem hem gereği yok Benim sıkıntılarımın sözünü etmenin Haklısın Belki de Bakıyorum hak <gülüyor> vermesini de öğrenmişsin <gülüyor> Doğru Haklısın Hem gideyim ben artık oldukça geç oldu Bence bir sakıncası yok dedim ya Hem Nesrin de neredeyse döner Üzülür göremediğine çok sever seni Seni de öyle Hem pek çok seviyorum Biliyorum Üstelik farkında mısın bir süredir yani büyüdüğünden beri suçlamaz oldu bizi Tabi ya 6-7 yıl önce beraber olduğumuzda hep beni suçlardı ayrıldığımız için Benimle beraber olunca da beni Ama asıl perişan olduğum taraf herhangi bir durumda birdenbire Şimdi babam yanımızda olsaydı diye konuşmaya başlaması olurdu Zavallı yavrucak Kuşkusuz o bizden daha çok çekti Asıl o çekti asıl o Bizim çektiğimiz ne ki? Asıl çeken o Hiç unutmam Bahar'ın son günleriydi Karnesi elinde eve geldi Nesrin Ne güzel karne bu böyle evladım Teşekkür ederim anneciğim Eh pek fena değil <gülüyor> Gel seni öpeyim yavrum Ne demek fena değil harikulade İşte Ne oldu yavrum niye içini çektin öyle Hiç Ne oldu Nesrinciğim bir şeye mi üzüldün yoksa Hiç Hiç dedim ya anne Benden saklanacak bir şey mi yavrum Hay, Aman anne Babam geldi de aklıma Baban mı Durup dururken Hayır anne durup dururken değil Şimdi o da bizimle olsaydı O da görseydi karnımı ne kadar ne kadar sevinirdi Hemen gider pasta alırdı bana Demek mesele pasta. Hayır anne. Sorun pasta sorunu değil. Sen de pek hala biliyorsun. Hani ilkokulda İstanbul'daki evimizde karnemi aldığım günler. Nesrinciğim gereği varmışım mı bunların? Var anneciğim var. Yakında babama gideceğim herhalde. Sonra onunla tatile çıkarız. Ve sen yoksun yanımda. Oysa eskiden ne güzel. Üçümüz bir Zavallı yavrucak Biliyorduk onun böyle üzüleceğini ama Öyle Sen de çok üzüldün görüyorum Hemen gideyim artık Daha fazla rahatsız etmeyeyim Selam söyle nesine. Söylerim tabi Görmeyecek misin onu İzin verirsen yarın Aa, Kalıyorsun demek ki Ne kadar İzmir'desin Bilmiyorum sanırım bir hafta kadar kalırım İyi iyi çok sevinir Hoşça kal Yarın sabahtan gel bekler seni Olur olur Kusura bakma yavrum daha fazla rahatsız edemezdim anneni Ne rahatsızlığı kaç yıldır ilk defa geliyorsun buraya Annem aldırmazdı Tabi yavrum Evet ama ne de olsa Evet evet ne de olsa iki yabancı Kinayeli konuşma Nesrin Hem bırak dünü Nasıl bırakırım dünü Ben hep dünleri yaşadım Hiç değilse hayalimde Nesrin Tamam tamam Peki ama baba hangi rüzgar attı seni buralara şeyden ayrıldığımızdan beri İzmir'e hiç gelmedin biliyorum. Nasıl oldu da bu defa? Anne söylemedi mi? Hayır. Ee, şey işte öyle çok özledim herhalde. Neyse pek kurcalamayayım. Ama baba biliyor musun çok sevindim geldiğine. Hem annem de sevindi sanırım. Ha! Say sana İzmir'i gezdirebilirim değil mi? Sen gelmeyeli öyle değişik ...şikler oldu ki... ...annem bir hafta kadar kalacağını söyledi... ...çok çok sevindim... ...anne izin verirsen... ...babamla gezeceğim bugün... ...tabii yavrum... ...ama akşama döneriz... ...akşam yemeğini burada yememizin... ...ama Nesrin... Aa, ...sen sus baba rica ederim... ...değil mi anne burada yememizin bir sakıncası... ...o nasıl söz Nesrin tabi yok... ...burası senin de evin... ...teşekkür ederim anneciğim çok çok mutluyum... ...hem sen karışma lütfen... Gelirken ben bir şeyler alır kendim pişiririm. Hazırlarım tamam mı? Tamam yavrucuğum. Teşekkür ederim anneciğim. Ben de teşekkür ederim. Altyazı <Gülüyor> ...parka bile gittik. Hani küçükken... ...İstanbul'da, Dolmabahçe'de Luna Park'a... ...giderdik ya, tıpkı öyle. Babamla çarpışan otomobillere bile... ...bindik. Hani bir de sen olsaydın aramızda... ...o zaman değme... ...keyfimize. Hele öğleyin... ...kebapçıda... Kızım ne duruyorsun öyle? Elin kolun dolu. Aa ya. Hay Allah. Şunları mutfağa bırakayım da. Baba sen de otursana. Ne ayakta duruyorsun? Göreceksiniz bakın ne emekler yapacağım size. Şimdi bana izin verin. Bir saate kalmaz yanınızdayım. Ne kadar mutlu. İçi içine sığmıyor. Annesiyle babası bir arada. Yıllarca özlemini çekmişti. Ne kadar da yalvardıydı. Doğru etmedim galiba. Hem o kadar da kötü insan değildi ki Nejat. Sanki başkalarının kocaları... Bir görecektin Leyla... Ha? Aa, par, pardon, dalmışım bir an... Şey diyordum... Görseydin ne kadar mutluydu bütün gün... Ya, belli oluyor... Davet etsem mi? Erken mi yoksa, yar ederse? Ne kadar büyüse çocuk tabii... Hem yıllardır ilk defa beraber oluyorsunuz İzmir'de... Evet, üstelik ikimizi de bir arada ilk kez görüyor yıllardır... Yarın beraber çıkalım desem. Hele yemeği yiyelim biraz zaman geçsin <gülüyor> O da dalıp dalıp gidiyor. Neler düşünüyor kim bilir. Biliyor musun hep üzüldüm onun için. Bizler için ne de olsa. Ama Nesrinciğim. Öyle ben de çok üzülüyordum. Ama onun çektiği acının yanında. Evet öyle hem kolay değil bu demirde. Öyle ya seninle ya benimle. Üstelik kardeşli yok tek başına. Bir bakıma öyle. Hep kaçının bir başka doğumdan. Necad yine başlama lütfen. Pardon, pardon affedersin. Öyle kaç yıl olmuş Aydın'da hala tek çocuk mu iyidir yoksa... ama Benim demem o değil de nasıl anlatayım bilmem ki. Hem bizim ayrılığımız hem paradan yana... Ben elimden geldiğince... <gülüyor> biliyorum biliyorum eksik olma. Görevimdi. Üstelik de zevkti tabii kızma bir şeyler yapabilmek... Zaten senin yardımların olmasa. Ya lütfen kendi gayretlerini görünmezlikten gelme. Ne yazık ki pek az bir şey yapabildim. Özür dilerim ama yanlış düşünüyorsun. En azından senin sayende öğrendiği insan olmayı. Kibarlık, nezaket, yardımseverlik. İlahi nejat büyütüyorsun yine. Sözümü kesme. Bütün söylediklerim gerçek. Hele benden nefret etmemesi, beni sevmesi tümüyle senin. Başka türlü olabilir miydi? Gayret tabi. Yılın büyük bir bölümünü senin yanında geçiriyordu. Pekala işleyebilirdin. Senin baban hayırsızın tekidir, kötüdür, şudur budur diye. Yuvamız hep onun yüzünden yıkıldı. Hep başka kadınlar... Affedersin ama ne sen sıraladığın gibi kötü bir insansın... ...ne de ben böyle iftiralarda bulunabilecek kadar alçalan biri. Haklısın galiba. Tabii haklıyım. Şimdi izin verirsen bir gidip bakmak istiyorum. nesrine yardımcı olayım. Ha, tabii, tabii. Neden hiç gelmedim daha önceleri? Belki de zaten ne kadar sudan nedenlerde ayrılmamıza yol açan. İnsan kendi kendisiyle de geçinemez bazen. Nerede kaldı ki bir başkasıyla her şeyi büyüttük. Gibi. En ufak farklılığı, en sudan bir nedeni, en geçersiz anlaşmazlık tohumunu o büyüttü ben büyüttüm. Bir bira açıyorum sana. Bir ama yok sağ ol istemem. Neden ama iyi gider Şükrü. Yemekten önce içmeyeyim. Hadi canım ne fark eder? Ne iyi olur şimdi bak getiriyorum İstemem Bak ne güzel köpürdü Hem sakalırsın yalnız başına Gene aynı Gene hiç değişmemiş Her şeyimi o kararlaştıracak İç çamaşırından yiyeceğim yemeğe attığım adımdan Neredeyse soluk aldığım havaya kadar Şunu şöyle yap böyle ama sık Sıktı da nitekim hep aynı despotluk Ne garip Oysa nişanlık dönemimizde Hatta daha önce Flört ederken Eni konu hoşuma gidiyordu Ne iyi diyordum böylesine düşünen olması bir insanın Yediğimden içtiğime kadar ilgili Yediğimden çıkardığıma dek Sana şu lazım Sana şunu yemelisin Şunu içmelisin Ya elbise Gömlek alırken yanı başımda benimle birlikte Bana yakışanı seçmeye çalışması Ne kadar da gururum okşu Nasıl illeniyordu benimle diyordum semese çok sevmesin hiç bu kadar. Soruları bunca ilgi nasıl da fazla gelmeye başladı. Nasıl da rahatsız edici, huzursuz edici. Tıpkı çiçeğe fazla gelen güneş ışını gibi, su gibi fazlası boğmaya başladı. Özgürlüğümü yok edermişçesine. Sanki evrenin insanın özgürlüğü olurmuş da Hadi babacığım. Ne? O? Nerelere daldın babacığım? Ey Şey, düşünüyordum da Belli belli Hadi ama sofra hazır Buyurun Eline sağlık Leyla Nefis şeyler yapmışsın gene Kim? Gördün ki Nesrin yaptı hepsini Ben yalnızca yardım etmiyorum Nedense babam benim büyüdüğümü Benim de bir şeyler yapabileceğimi kabul edemiyor Affedersin yavrucuğum Bir yerde hakkın var Kavgınlığımı ver Tabii ki sen hazırladın her şeyi. Ayrıca senin her şeyi becerebileceğine de tam bir inancım var. Mükemmel bir genç kız oldun sen. Sağ ol babacığım. Pek o kadar değil. Üstelik sizin sayenizde. Her ikinizin. Biz ya da ben diyeyim pek de kusursuz sayılmayız sana karşı. Aman baba. Bilmem neden ama biraz fazlaca kendini suçlamaya başladın bugün. Hem biliyor musun etin soğumak üzere. <gülüyor> sahi ya. Sahi. <gülüyor> Necat Niye böyle oldu Hiç de fena insan değildi aslında Hele kızına karşı Doğrusu ya hiçbir baba onun gibi olamaz Hep iyiydi Bana karşı da Ama neden evli olduğumuzu Neredeyse tek insan olmamız gerektiğini unuttuk çoğu defa Daha çok da ben unuttum Zorunlu bir ortaklık gibi geldi evlilik oysa seviyorduk da birbirimizi. Hey! Ne oluyor Tanrı aşkına? Sizi bırakmaya da hiç gelmiyor doğrusu. Hemen dala veriyorsunuz. Affedersiniz ama uyanın biraz. Canlanın lütfen. Yoksa yemeklerimi beğenmediğinizi düşünmeye başlayacağım. Aa, ne münasebet kızım? Allah için fevkalade. Öyle değil mi Nejat? Ne şüphe. Zaten onun için değil mi nefes bile almadan atıştırmamaya çalışıyorum. Aman baba, her zamanki gibi büyütüyorsun gene. Ne güzel şey tanrım bu böyle Annem ve babam bir arada Yıllar yıllar geçti aradan Neredeyse unutmuştum Bir zamanlar ki beraberliklerini Ne o Nesrin Şimdi de sen de aldın galiba ee, Şey hiç Öylesine düşünüyordum İyi ya, ne düşünüyordun yavrucuğum Annem de onu merak ediyor Ne iyi. düşüncelerimi bile merak edin yine Ne düşünüyordum biliyor musunuz Hani eskiden çok eskiden olduğu gibi Yine beraber bir tatile çıksak Ne dersiniz Ne tatili yavrum neredeyse kış gelecek <gülüyor> Aman anne daha eylül ayındayız Ne kışı yazdan kalma günler yaşıyoruz Haklısın kızım ama Evet yavrum Doğrusunu istersen böyle bir şeyin münasip Ne demek ama anne ee, Annen haklı sanırım nesin Ne de olsa biz İkimiz yani annen ben resmen iki yabancı... Ha ala daha neler iki yabancı ha? siz ikiniz biriniz anne biriniz baba nasıl yabancı olabilirsiniz İsteseniz de olamazsınız. İyi ama yavrum yanlış mı söyledim baba sen söyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum kızım düşününce pek da haksız sayılmaz. Öyleyse yalnız unutma ki bizde kanunlar var. Kanun nazarında birer yabancıyız biz babanla ikimiz. Anlatamıyorum galiba anne. Bırak şu kanun lafını. Bir de doğanın kanunu var. Diyelim ki babam seninle evli olduğu için nasıl dayımla akrabaysa ya da sen halamla babaannemle nasıl akraba oluyorsan şimdi de ben var olduğum için ikiniz siz... Çekerim. Yırtınıp durma lütfen. Sen şeklen haklı görünsen bile öyle değil durum. Bir çocuğun anne ve babası ancak karı koca olabilirler akraba değil. Evet Nesrin. Biraz fazlaca uzadı sanırım bu konu. Sen meyvanı bitirdiysen sofrayı toplayıp kahveyi pişirsen daha iyi olacak. Tamam. Şimdi gidiyorum anne. Ama ne olursun düşün bu konuyu. Sen de babacığım. Hani ne de iyi olurdu? Yıllardır doğru dürüst bir tatil yapmadım sayılır Yok 15-20 gün halama git Yok bir o kadar jalilerin yazdığında deniz gir Abimse Oralı bile değil Çok da iyi olurdu doğrusu Birbirimizi belki de yeniden tanır yeniden sevebilirdik Bunca tecrübeden bunca acıdan sonra belki Ama inat eder İçi gitse bile inat eder Huyu o kızılcık şerbeti içtim diyecek Kırk yıllık huyu değişir hiç? İyi vallahi, hiç yanınızdan ayrılmaya gelmiyor Hemen arpacı kumrusu gibi düşünmeye dalıyorsunuz Nedir yani bu haliniz? Umarım hiç değilse iyi şeyler düşünüyorsunuz Tabii, tabii yavrum Bilirsin biraz içim geçer yemeklerden sonra Hadi ama alsanıza kahvelerinizi, soğuyacak Anne Tamam şekerim, teşekkür ederim Nerelere daldın öyle? Nereye olacak? Yıllar öncesine Ha şöyle Gidiyoruz değil mi? Nereye Nesrin? Tatile Lütfen unut bu konuyu Aa, Unutayım mı? Neden ama? Öyle Ama anne Yavrum annenin bir düşündüğü vardır elbet Hiç değilse şimdilik <gülüyor> Sen de mi baba? Tabi odaya Zaten oldum olası yan çizmeye çalışırdı seyahatlerden Hem ister hem üşenirdi Bu defa da ben evet desem o bir bahane bulurdu muhakkak En iyisi üstüne üstüne gitmekti ama <gülüyor> Şey, şey, oh, oh, oh, ne kadar geç olmuş Ne geçi baba Saat daha henüz on Babanı bilmez misin yavrum erkencidir o Sıkıldı Gitmemi istiyor anlaşılan Evet ama bugün Haklısın belki yavrucuğum ama ben gitsem daha iyi Ne güzel şurada tatlı tatlı konuşurken Baban haklı mı Bırak dilediği gibi hareket etsin Üzerine düşmek iyi olmaz Anne sen de hep Hayret Bu ne anlayışı Bir yandan da kendini ağrı çekecek Anlarız şimdi Şey acaba yarın Öğle ya de akşam yemeğini Benim konuğum olur musunuz Şey e, biz mi e, Bilmem ki Nazlan bakalım Rica etsem olmaz mı Leyla Bu akşam ben sizin konunuz oldum Yarın da <gülüyor> Ha deyince evet demek de olmaz ki Evet Leyla Peki desene anne Peki desene <gülüyor> geldik buraya öyle değil mi anne öyle kızım öyle teşekkür ederiz Necaz asıl ben teşekkür ederim aman bırakın ne olursunuz bu kibarlık gösterilerini Nesrin biraz haklı galiba en iyisi eğlenmemize bakalım tabi ya eğlenmek kolay mı sanki ömrünün belki de en güzel çağlarını dul geçir yeterince paran olmadığı için her şeyden uzak kal paran olsa da dedikodu çıkmasın diye kaçın insan içine girmekten Adına da yaşamak Çok çok sağlam olmalıyım Hiç affetmemeliyim Nejat Madem bunca yıl ayrı yaşadım yine de yaşarım İyi ama ne olacak sonra Hele Nesrin de gidince Kop koyu bir yalnızlık Of tanrım ne yapmalıyım ne yapmalıyım Sanki o da can atıyor Yeniden benimle... ...neden olmasın ama... ...belli ne kadar burnu sürtülmüş. Anne, nerelere dalıp gidiyorsun? Biraz eğlenmez misin? 40 yılda bir geldik. O da ne kadar işkilli. Benim gibi. Ne yapması gerektiğini şaşırmış. Ya ben. Karşılıklı kurup düşünüyoruz. Az çektirmedi bana. Dırdır etmekten bir güler yüz göstermedi. Oysa... ...ilk zamanlar ne kadar iyiydi. Ne ya ne geldi aklıma biliyor musun nişanlandığımız gece <gülüyor> Evet Evet demek sen de onu düşünüyordun Anne kendi aranızda konuşup durun bakalım Bana da anlatsanıza Hiç kızım hiç Böyle müzikli bir yere gitmiştik de İlk ve son zaten İlk ve son mu Tabi ya ondan sonra hiç hatırlamıyorum İyi ama sen kimseye bırakmazdık ki nesini Lütfen tartışmayı bırakın da Evet anne sonra Sonrası hiç kızım Hiç olur mu Ne olsun istiyorsun Bir de o gece ettiği... Yani babanın söylediği bir söz var ki... Ömür boyu unutamadı Ve hep büyütürsün zaten... Neymiş? Neydi o anne? Hiç hiç... Canım şaka olsun diye... Zaten annene takılmayı çok severdim... Tartışmalarımızın çoğu da hep bu şakalarım yüzünden çıkardı zaten... <gülüyor> Şakaymış... Peki neydi o söz? Annemin yıllar yılı unutamadığı... Canım efendim... Şimdi biz nişanlandığımızda bir süre sonra evleneceğimize göre artık hiç kimseye aşık olamayacak mıyım? Kimseyle flört edemeyecek mıyım? Gibilerden bir laf ettim hepsi bu Daha ne olsun? İlk günün nişanlından işittiğim bu söz oluyor Daha ne olsun yani? Biliyorsun şakaydı hepsi Ya ama babacım her şakada biraz da gerçek boy vardır derler Tut öyle olsun kızım Ya diğer sözlerimi niye unutuyor? O gece hiçtiyse 10 kez, 20 kez ilanı aşk edip durdum. Onu ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar güzel olduğunu söyledim. hep Ömür boyu hep mutlu olacağımız. Allah için de öyle oldu hani. Evet ama herhalde yalnız ben değildim kabahatli olan. Ne yazık ki öyle. Şimdi dönüp geriye bakınca daha sakin ve daha tarafsız. Ben herkes değilim. Ben herkes değilim diye diye. İlla farklı olmak özlemleri içinde. Dilediğimce davranmak geldi hep içimden. Alışına gelmişin dışında. İnatlaştım sanki. Ben bilirim. Benim bildiğim doğrudur diye diye. Haykıra haykıra. Lütfen lütfen. Sen ben tartışmasına döküp tadını kaçırmayalım gecenin. Ne olursunuz. Hem hiçbir yararı da yok. Hele dalıp dalıp gitmeleriniz yok mu? Aferin Nesil. Ne kadar mantıklı. Gerçekten yararıyor. Yalnız o muydu suçlu olan? Ben de. Ben de en azından onu kızdırmak için üstüne üstüne gitmedim mi? Şaka ederken dozunu da tadında kaçırmadım mı pek çok şeyin. Haklı kız. Aferin Nesin. Çok beğendim sözlerini. Çok haklısın. Anlamı yok yeniden kısır döngülere kaptırmamızı kendimizi. Dördün bir lela doğru düşünmüyor mu Nesin? Hem de nasıl. Gurur duyuyorum Ben kadar. de öyle. Ben de öyle. Ne kadar iyi çalışıyor kafası. Ne kadar mantıklı. Durun durun. Önce çok teşekkür ederim benim için düşündüklerinize. Sonra da... Sonra da eğer bu kadar değer veriyorsanız görüşlerime... Evet tabii. Ne şüphe? Öyleyse. Öyleyse lütfen eğlenmemize bakalım. Lütfen eğlenmemize. Hep beraber. Evet. İstanbul'a dönme zamanı geldi. Neden ama baba? Nasıl neden? Bir haftadır İzmir'deyim. Daha fazla kalmanın... Bir anlamı yok. Öyle mi? Yok. Öyle demek istemedim. Nedeni yok. Ha anlamı, ha nedeni. İkisi de aynı kapıya Hiç çıkar. Hiç de öyle değil. Babanı sıkıştırıp durma Nesrin. Dönmek istemesinin her halde nedenleri vardı A tabii. Olmaz olur mu? İstanbul'da bekleyenleri vardır kuşkusuz. Nesrin kızım alayın sırası değil. Dönmeyeyim de ne yapayım istiyorsun yani? Ne zamana kadar otel odalarında? İşte bunda her Sen Otel odalarında kalmak kadar büyük bir yanlış olamaz. Lütfen valizini al ve buraya gel. Nesrin. İtiraz istemiyorum babacığım. Ben annemle konuştum. Burada kalmanın hiçbir sakıncası olmayacağına karar verdi. Ama nasıl olur Nesrin? Nesrin sıkma babanı. Sıkılmıştır belki de bizimle olmaktan. Ha öyleyse o zaman başka. Öyle bir şey söylemedim. Benim demek istediğim tıpkı aileden bir akraba gibi kalacaksın. Var mı bunun ötesi? Ya e o Leyla hanımın eski kocası. Canı cehenneme dedi o edeceklerin. Ya annen Biz konuştuk dedim ya Üzmeyin artık beni Biraz eski günlerimi mutlu çocukluk günlerimi yaşamak istiyorum Lütfen Nejat Kırmayalım nestrini. Bir süre bizim konuğumuz olursan Ben de Ben de sevineceğim <gülüyor> O zaman başka Nasıl geçti günler anlayamadım. 15 gündür İzmir'deyim. Bir haftası da bu 15 günün senin evinde. Doğrusunu istersen ben de öyle. Hem bir şey söyleyeyim mi Nejat? Birden sanki evet devam et. Nasıl söyleyeyim? Sanki şey ben yardım edeyim öyleyse. Sanki tıpkı eski günlerdeki Evet öyle. Sanki eski günlerdeki gibi. İstelik alıştık da çarçabuk değil mi? Evet evet çarçabuk alıştık. Hem bu defa Hırgür de yok. Garip ama öyle. Neden dersin? Nasıl neden? Yani neden bu kadar huzur doluyuz bu defa? Sahi ya. Huzur dolu. Bilmem <gülüyor> ki. Hem onu bırak Leyla. Ne dersin? Ha? Niye ne derim? Şeye canım. Ne Niçin anlamamazlığa geliyorsun? Sanki o kadar zekisindir. Neşat. Ver ellerini sevgilim. Oh Neşat. Leyla. Sevgilim. Enes'in nerede? O da görmeli mutluluğumuzu. Dışarı çıktı. Bir sürprizim var dedi. Ne dersin sezdi yoksa? Neyi? Zamanın geldiğini. Ne zamanı? Mutluluk zamanı. Mutluluk, Zaman! Tutuluk Zamanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan İnci Günyaz. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Erkek Aytaç Yürük Aslan Kadın Serpil Tamur Genç Kız Güzin Özyağcılar Nesrin Hanife Uğurlu tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın izleyiciler.